E-spor ...memleket evladına, gencine yaşlısına... ...evlenecek kızına, herkese uygun her eve lazım... ...vatan geminin malları bunlar... ...bakmadan, görmeden, sormadan geçme... ...ekşi hayran hiçme. bir düş gördüm. ...İstanbul'dur hayra yormadan geçme... ...geçer isen, düşte isen, düştemeni seçerisen. ...göçme İstanbul'a yol bulamazsın... ...düşersin tutacak dal bulamazsın... ...peribot değil... ...sal bulamazsın... ...bu şehirde, bu devirde, bu vatan vatandaş... ...vallahi billahi sen böyle mal bulamazsın... ...renk renk... ...desen desen... ...kırılmaz, dökülmez, dökülmez, bozulmaz, çürümez... ...sen şehir vatandaş... ...bir alan bir daha alıyor, daha var mı diye soruyor... ...Semre Hanım da bundan aldı... ...Oskar Riyazi'nin baldızı Ferru'nde de... ...sen de bak, sen de beğen... ...Alman vatandaş... ...gel, aç, bir gör bir endes yap bakın ballarımız hakiki kaçak balovuk katkiyen tahtakalede yapılmamıştır sayın vatandaşlarım aziz bütün baba bile zam yapmadı bu mala al bir tane düşür enflasyonu canavar gibi en döviz kurunu, aziz hemşerilerim Avrupa topluluğuna ekonomik kafa vurduğumuz şu günlerde... ...firmamızın reklamı olaraktan satışa sunduğumuz bu mübarek malları almanın tam zamanıdır. Al yüzün gülsün, karnın doysun, sırtın ısınsın, evin şellensin, torunun sevilsin... ...gözyaşın dilsin şu elimde gördüğünüz mallar. En kral malızım dünyanın hiçbir yerinde göremediğiniz şekilde sen de gel. Koş, Allah verinim, kutu verinim, gel, gel Ya Süleyman abi, bu adam ne satıyor? O mu? <gülüyor> Sen aceminsin ya bilmiyorsun henüz Bizim ucube Kamilo Eminönü civarının en surrealist tipidir Ne satarsa satsın aynı şeyleri var. Şimdiye kadar kaç çeşit mal sattıysa Hepsinin özelliğini bir mal için sayar Döker Don lastiği, kara şimşek, Japon yapıştırıcısı Ekmek arası yumurta, çakmak doldurucusu, peyedişot Patates soyucusu, cam keseceği, vergiade zarfı, tornavida takımı Şimdi de alt tarafı kağıt mühendis satıyor. <gülüyor> Vay be adam gerçekten gerçek üstücü Hayret bir şey abi ya Samuel Beckett'i çağrıştırıyor Çok ilginç ve Hadi arttırıyor. hadi kes tıraşla, fırla Daha tezgah yapmak için karton kutu bulacağız Koş bakalım şu karşıdaki çöp bidonlarına İşe yarar bir iki tane bul kap gel Ben de üst geçitteki tezgah yerini kapayım <gülüyor> Vay be ne iş ya resmen kapışıyoruz be Ulan sen daha burada mısın fırla ...kendim satarım... ...gül satarım... ...mum yaparım... ...mum satarım... Hayırlı işler Mumcu kolay gelir... ...kolay gelir... ...mum yaparım... ...selamün aleyküm... ...aleyküm selam abi... ...adi Japon var Japon Japon... ...penyeler tişörtler hakiki... ...lakoslar hopp bister akiki akiki ...vallahi akiki ...oooo Süleyman... ...görmeden mi geçiyorsun? tip oh, açın benim. Seni görmeden geçmek mümkün mü? Ulan neredesiniz skecinin yarısını kaplamışsın be. Biraz yeme çek de biz de şöyle söylelim posta. He? Ayıpsın yani. Burada hepimize yer var. Gel gel şöyle gel. Uf. Amma yoruldum. Ya bu Yahudiler insana bitini bile vermiyor. Bir kutu için kavga ettik. Üstelik adam sokağa atmış kutuyu. Eee? Bu ne peki? E, limon sandı. Manavdan satın aldım. Tezgah olur diye düşündüm. Malımı değiştirdin Süleyman. Bunlar ne be? Mızıka mızıka. Eski mal gitmiyor artık. Bunlar ucuz buldum. Ucuz. Kaça bunlar. Bakalım. On okutmaya çalışacağız. Ver bakayım. Güzelim şöyle. Heh. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Uzatalım oltayı. Bakalım keyfimize. Bayrola balıkla mı tutuyoruz? Yok aslanım yok. Kurulu iş porta tezgahı. Atılmış olta gibidir. Üçleri bir tıklar. İki tıklar. üçüncü de avlanır. <gülüyor> Şimdi anladım. Eee ben bugün de mi zabıta gözleyeceğim? Herut ee, Herot yani Senin işin bu aslanım Niye ortak çalışıyoruz Geç köprünün ucuna Gözünü dört aç Oskar Niyazi görünür görünmez ısını çal Balıkları ürkütme Evet vatandaş Çin malı müzikalar geldi Ediyelik müzikalar Çocuklara büyüklere büyümüş çocuklara Çin malı kariteli bunlar Müzikalar ediyelik Çal ediyelik. bakalım Çal bakalım canım kaç lira bu Çalıyoruz ya beyimcacım, fiyat önemli değil. Fızlıka, iyi parça. Fızlıka. <gülüyor> güle güle dayı, güle güle Allah bereket versin. <gülüyor> ee, çay parasını da çıkardık şimdiden. Bir de bak buraya, iç yapınca, hele böyle gıcır gıcır bir on de alınca, yani şu paranın içi bile güler yüzü görünüyor insan ha. Vay, vay de büyük cair, aziz istat. Nihayet yerinizi buldunuz. Türk işporta entelejansiyası içinde işte de böyle marjinal bir mal sattak yani ha? Bravo ha, bravo Dursuz. Nereden buldunuz bunları? Vay, vay be, vay. Vay be, ne de güzel şeylermiş ha. Derzeken mi ulan, alırım ayağımın altını ha. Ayağınızın altı bizim için bir şeref mevkiidir azizim. Dün akşam dergide şiirini okudum abi. Hayranım. Sırf bu şiir için ayrı bir dergi çıkarmak lazım ha. Evet abi dün akşam aynen bunu hayal ettim ha. Ah dergiyi bir çıkarsam bak olay olacak olay be. Ne lan? Yeni bir dergi projesi mi var? Yok canım bayağı eski. Bir yaptığınca düşünmüş. Bugünlerde tiyatro projesi düşünüyorum. Son derece avangar tabi. Biraz hapist ve tab tab tabi... Tabi ki. da mı sergileyeceksin? Kafa geçme be abi. Bak göreceksin, Çok tutacak bu oyun. Bak en sonunda ne olacak biliyor musun? İni dinle şimdi. Nerede açılacak? Ve kulisten bir horoz sesi gelecek. Böyle gıdaklamalık. Daha doğrusu bir sürü tavuk varmış gibi. Korkuyla gıdaklayan tavuk sesleri. Bak. Lan hafif olacak adam. Arada be. bir çığlık sesleri. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika ne oluyormuş yani sabah mı oluyor yoksa kümese tilki mi görüyor? Yok be. Burası da efek merkezi. İşte Kuroğlu filmi için koşan atların nal sesleri gerektiğini. Bak bak bak bak. Onlar da nal sesi diye tavuk gıdaklamalarını kasete alıp hızlandırıyorlar. Nerede açılıyor. Tabi de koşuşan bir tavuk ve hafif yolluk. Vallahi ne diyeyim aslanım? Allah akıllar fikirler ver. Akıl değil abi. Bana para gerekli. Neyse hadi görüşürüz. Ben şu tezgahımı açayım. Geç şöyle sol yanıma geç. Bak burada yer var. Tamamdır. Hadi. Hadi değme. Kasete. Gözdeğe. Çakma. Elektronik aletleri. sayara Tornavida. Milimetrik uçlu. Çelik döner başlı. Açı değil Japon malı tornavida seçiyor. Bir tamir de kendini aburta eder. Yahu kırk kere söyledim şu amorti lafından vazgeç. Anladık iktisat okudun ama sayın halkımıza karşı daha anlaşılır olman gerekir. Bir tamirde kendini bedavaya çıkarır demen lazım. Boş geç bepinsaçı. Bizi anlazalar burada mı? Ha Ya Süleyman abi. Baksana. Sen mızıka çalarken aklıma geldi. Yatrunun müziğinde sen yapabilirsin. Merak etme. Para da vereceğim. Oyunculara bile para vereceğim. Bak ne diyorum. Bu defile oyununda bir de ayna kullanacağım. Adam büyük aynayı devamlı seyircilere gösterecek ve onlara hitaben iyi bakın, iyi bakın diyecek. niye yapıyorum biliyor musun abi? Hani tiyatronun bir işlevi de topluma ayna tutmak ya. Eee onun etik anlattığı. Kasılama yük. abi seni meşgul etmeyeyim. Bak müşteri var. Tüvbe <Gülüyor> katil! Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor Süleyman? Aleykümselam Duran. Gel, iyi din. Bugün geç kaldın da. He, eh, Erenlere takıldım. Muhammet'ti bunu bitirmeden kalkamadım. Aman dikkat et yine ezereme. Bugün cuma çünkü. Ya Süleyman abi, anlayamadım. Yani zabıta cuma günleri daha mı çok yakalıyor? Ula, köplüğünün özrücünden bizi nasıl duyuyorsun, he? Biz de seni zabıtayı gözetler zannediyoruz. Çok yani ilgimi çekti. Hani dikkat et bugün cuma yakalanırsın dedin de Bak Entel Acemi, o adam cuma günleri erkenden bir milli gazete alır. Sonra da tezgah başında hem satar hem okur uyanık. Ve o sırada Oscar Niyazi dava çıkmış olduğu için aynen ilk enselenen de bizim Turancı olur tabi. Ya tuhaf yani, ben bir bağlantı kuramadım. Sabıtanın milli gazeteye ne gıcı olabilir ki? Ya sevgili Entel Acemi, gözüme ne kadar sevgili görünüyorsunuz. Seni büyük bir aşkla dövebilirim. Yahu adam... Eto. ...gazete yüzünü kapatıyor... ...yüzünü kapatan gazete... ...zabıtayı görmesine engel olur. Hmm. Ya, gazeteler... ...genellikle insanın dünyayı görmesine... ...engel olur. Özellikle... ...buttur gazeteler. Üf! Üf! Cümleye bak! Şu Proje seyfi. Tam sana göre... ...bunu derginde yazabilirsin. Yok, bunu tiyatrı söyletebilirim. Bir de kişilerden birini, ...hani... Şimdi seyirci gülecek ya... Ha, ha, ha. ...onlara böyle ağlamaklı bir sesle... ...ve ağzından... ...şunu söylemek istiyorum... ...ne gülüyorsun sen? Bu anlattığım... ...senin hikaye... ...nasıl ama... Düm. ...çok iyi be... ...süper, süper... ...bak dergi dedim de aklıma geldi... ...ben de bir mizah sergisi çıkaracağım... ...adını da bulmuşum... bir ...nasıl ama... Topma gibi patlayacak. İrtica mizah dergisi. 15 günde bir hortman. Kara çarşaflı dergi. Gazetelere de böyle reklam vereceğim. İrtica geliyorum der. Öldüren değil, güldüren tehlike. değil de. Şimdi abi böyle bir dergi gerekli. Neden bizim de böyle ciddi bir mizah dergimiz olmasın? Televizyon reklamında düşünmüşüm. Önce fonda bir neydi? Reklamış. Kamera aşağı doğru inerken bir minare ve çınar görüyoruz. Çınar ve minareyi izleyerek kamera aşağı iniyor. Burası sabah namazı saatinde Fatih Caminin avlusu. Karşıdan kara çarçaplı ince bir kız yiyor. Tamam mı? Yiyor. ve kameraya doğru geliyor. Yaklaşıyor. Tam o sırada koltuğunun altından şak. Nereden bir birinden yapıyor ve ekranda iri harflerle. E artık bunu 135. Kanal'da yayınlarlar herhalde. Evet abi. Ben de sansürden korkuyorum işte ya. Abi aslında biz kendi televizyonumuzu kurmalıyız. Şimdi Ya şu... proje Seyfi. Seni böyle dinleyince kendimi acıyorum. İnan ha. Hepimizi acıyorum. Ağlatırsın lan sen adama. Ha, ağlatırsın. Hadi git tezgahın başına. Yalan 1, 2, Urfa'ya, Urfa'ya, Urfa'ya, hemen Urfa, Urfa. You too. Cevap ekmek. Cevap ekmek. Kokoreç var, ciğer var, yürek var. Hadi hemen acele Malatya, Malatya, Malatya. Pötürge memşerim. I'm sorry. Ee, yani pötürge mi dediniz? Ah, ne kadar exotik. Ee, orası Tatil Village, Yaman Tatil Köyü'dü değil mi? Ee, hani şu tost bağlı. Aa, ben e, Bodrum'a gitmeyi düşünüyordum ama... ...acaba pötürgeye mi gitsem? Ne diyorsun sen ya? Kafan ne? Adam mı seçiyorsun? Bodrum'muş. Tövbe estağfurullah. Malatya, malatya, malatya. Kevaba gel, kevaba. Kevap, ekmek ucuz. Ciğer var, yürek var, dalak var. Gel abi, et abi. Hakiki şey et yani ki. Çok temiz abi. Yalan abi, yalan. Eşek eti onun ki. Gel bana, gel! Benimki tertemiz, temiz kebap vereyim! İnanmazsan bak ben işte yiyorum! Bak abi bak! Bana bir tane de bakalım he! Kendi sattığında bir tane bakalım! Bak ben yiyorum! Ne yani sen yiyorsun diye seninki mi temiz? Ulan sen babanı bile yersin be! Yahu Seyfettin nereden çıkardın şu taş işini şimdi? İşin yoksa top kapıdan taş topla. Hem bizi görseler ne derler? Öyle mi Turancım. Şimdi moda bu. Buradan şöyle eski püskü taşlar toplayıp... ...üzerinde sprey boyayla lekeledik mi... ...işte sana bulur. Bu taş duvarından taş parçaları diye... uyu elterilere ne biçim okuturuz ha? Nasıl ama? Yok. Topla, topla. Bak şurada iyi bir parça var. Şu mu? Ha? <gülüyor> Ulan çok kötü kokuyor be. Ver onu bana. Koy şu torbaya. Memleketle temiz taş mı kaldı? Ha? Gel. Nereye geliyorum? Şu surların üzerine çıkmamız lazım. Orada hakiki eski taşlar var. Hadi tırmanalım. <gülüyor> Dikkatli ol. <gülüyor> Hadi. Oh. Ver eline. Oh. <Gülüyor> Yahu şu top kapının... ...iğrenç kalabalığından nefret ediyorum. Ama acaba... ...ayıp mı ediyorum diye de... ...soruyorum kendi kendime. Yani sayın halkımıza karşı. Ne halkı be kardeşim? Halk mı bu mu? Ha, bu mu halk. Buranın yeniden fethedilmesi... ...topa tutulması lazım be. Doğru. Halk bu değil. Seyfi, sen... ...Kapola'nın Siyan Balığı filmini görmüş müydün ha? Maalesef... O günlerde işler kesattı. Üstelik bizeler vardı, gidemezdim. Of, hadi az kaldı, dayan, az kaldı. Niye sorduk ki? Orada birbirlerine saldıran siyan balıklarının ölçüsü anlatılıyordu. Yaradılmış oldukları tabi çevreden uzaklaştırılınca hırçınlaşıyorlar. Ah, ya bu yeni çeriler, bu turlara nasıl tırmanmışlar? Biz bu şehre. Yeniden nasıl fethedeceğiz? Ya, biz ne diyordum? <gülüyor> Millet fetin zorluğundan kaçıp boşuna devrimci olmuyor ha. <gülüyor> ha. uzaklaştırılıp akla uyma tıklınca hırçınlaşıyor. <gülüyor> Hatta aynada kendi görüntülerine bile saldırıyorlar. Aa, ben bu büyük kentlerdeki köylülere özellikle de Topkapı ve Aksaray'dakileri hepsi yambalığına benzetirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nihayet çabuk. Vay be. Şu ciğer paralayan manzaraya bak. Bunlardan İstanbul böyle mi görünmeliydi be? Peki ha. biz neye benziyoruz Hı? Hepimiz üniversiteliyiz. Üstelik az buçuk okur yazar takımından sayılırız. Sen hikaye yazıyorsun. Süleyman Şair. Öteki E Ben de tiyatrocu sayılırım. En azından projem varız. Aa, biz bir ara nesiliz, bir geçiş dönemi yaratıyoruz. Hani sanki bir deniz hayvanıymışız da, denizler birden çekilince açıkta kalmışız. Ölmemek için çırpınmışız. Karada yaşayabilmek için yeni şartlara göre kendimizi değiştirmişiz. Artık toza toprağa alıştık, Geçlerimiz kısaldı, dere suyu içmeyi de öğrendik. Korkarım tekrar denize kavuşsak... ...intibak edemeyip boğulacağız. Hadi, hadi, hadi bırak şu karamsarlığı da... ...aş torbanın ağzını. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar taş yeter artık <gülüyor> Hemen gidip Osman Bey'de... ...ilk tezgah açalım. Canım nişan taşında ha. ha, a -a -a ha. Orada olmaz. <gülüyor> olmaz kardeşim. Yahudilere bir parça bile taş satamayız. Semtlere gitmeyelim. Adamlar zaten... ...duvarın yıkılışına yıpırt oldular... Almanya birleşecek diye ötleri kopuyor. En iyisi Orta Köy'e gidelim. Orada bol miktarda ufanç duvarı müşterisi bulabiliriz ha. Tamam bak bu fikir <gülüyor> iyi. Hadi yürü. Hop. Şu torbayı sırtıma kaldır önce. He. Tamam. Onu da sen al. Gel. Buna bak. Dikkatli ha. Şuradan düştü halde şehit olmayan ilk Müslüman biz oluruz sonra. <gülüyor> Taş yoluna gideriz valla. <gülüyor> Yandı bağrım soğuk su, buz deryası, gönül dereyası soğuk su. Buyur abi. Evet beyler. Ses buzi arzusuyla gerülsem dostlar. Kuzi eğlen toprağım, sunun anıyla yare su. Buyurun, afiyetler olsun. Hadi yok bu için Dur, yandı bağrım, kebap oldu. Of of of, gül bahçesi kazan oldu. Su ver yanıyorum, yana yana arıyorum. Uçan kuştan soruyorum, su ver Leyla'm, yanıyorum. Saygıdeğer hemşerilerim, ben bunu vapurda da satıyorum, iskelete de. Bir damlasını pırıl pırıl etmeye yeter he. Ne ben Ya, Mehmet kardeş... Ha. ...hem bağrı yanan sensin, hem suyu satan sensin. Bu nasıl ya? Ah Kamil dayı, sorma abi? Bana düşen ateşten bir kıvılcım sıçrasa şu İstanbul... ...cayır cayır tuttup yanmazsa ben de suçlu Mehmet değilim. Hele şu Fatih senti, hele şu Fatih yanıp kül olsa... ...külüne benzin döker bir de yakarım abi. Allah Allah, ne külü, ne ateşi ya! Fatih'i niye yakıyorsun kardeşim? Yani yakacak başka yer mi yok? Ciddi, beyoğlu'nu ya kardeşim, Allah Allah! bizim babası Fatih'te oturuyor abicim. Haa, o zaman oldu. Haa, kız mı? Yani sen aşıksın ha! Aa, yandı bağrım soğuk su. Buz gibi soğuk su. Kız Fatih'te oturuyor ha! evet, yandı bağrım su! Buyur abi! Ne babasıyla aran biraz böyle limonu galiba. Ah öyle biraz buz gibi. Azıcık soğuk su. Ve pahalı istiyorum. Yani başlık demek istiyorum hani. Uçuş şey, uçuş, uçuş uçuş uçuş. Ne evet, öte dayı be. Adam utanmasa cin isteyecek. Mobilya alacaksın. En iyisinden el işi olacak. 25 milyone yatak odası takımı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın. Yani bilimin beyaz eşya çeşitleri. Ya benim babam... Ana püyesi be, iş be? adamı mı yoksa? Heee. Ben başka kız kılar yiyelim. dolacak olacak yani? Leyla'nın üstüne kız Bana aram olsun be. ağlat koyun gözler. Bahar günü. Ee, ulan sen tam itfaiye konuştum be. Aşkın yangınına itfaiye kar eylemez. Ger ki sudur. Suya canın veren zarar eylemez. Hıh. Ee, Hıh. Ee, çirkeci çöllerimde iş borsacı bir mecnunum. Hem de okuluş. Neydi senin o mektepin adı? Sen anlamazsın Kamil dayı be. Sosyoloji diyorlar işte. İnce diyoruz. Ha bizi inceleyen incelemiş oğlum. Sen biraz kızın ailesini inceleseydin de papona göre evlenecek kız tesseydin diyorum. Hem da değiller. Ne de yani? Türk içi de varlığa yüz liraya da evleneceksin. Yakma ciğerimi Kamil dayı. İşte şimdi kızın babası gibi konuştun he. Sen yersin. Ah oh, oh, Karabat'ım ah! Oh. Oh. Martılar İstanbul'un bütün martıları duyun. Seviyorum onu. Hepinizin tülleri sayısınca canım olsa cümlesini kuşanır. Dalarım ölümün denizine. İşporta tezgahlarını süper edip şehir meydan savaşlarına girerim. Onun beyaz başörtüsünü sancak bilirim. Pancınıtlarla taş yerine ateş attılar. Ulan Filistin'e çevirdin ortalığı. Be bu taş bomba dur hele. Kız başörtülü mü? Aybettin Kamil dayı bizde başörtüsüz kızla evlenecek göz var mı? Hem Filistin dedin de bak bu bizim gibilerin evlenememesinde bir Yahudi oyunu var gibi geliyor bana. Ya maşallah be. Bu şimdiki okul sorun başında ha. Bizim oğlan okulda komünist olur diye mektepe göndermedik çırak verdik. Plastik davrancısı oldu. Biz de iş partacı olduk. Zaten diplomadan da uçurtma yapacağım bu gidişle. Ama şu Leyla'yı bir alsaydım Allah. Allah! Dünya güllük gülistanlık olurdu be. Bütün kız babalarımı sever, bütün zabıtalara gülümserdim. Günlerce hatta aylarca beleş su dağıtırdım. O zaman Yahudiler Filistin'den çekilir, Afganistan'ı Ruslar sahiden boşaltırdı. Kuzey Yemen'le Güney Yemen, Kuzey Kore'yle Güney Kore, Kuzey Azerbaycan'la Güney Azerbaycan... Doğu Türkistanla Batı Türkistan, ah hah ulan Leylayı bana derseler. Bizim kalplerimizin birleştiği an, dünyanın bütün bölünmüş devletleri birleşir. Amerika'nın füzeleri bir gecede paslanırdı. Ulan enflasyon bile 150'e iner. Vaa vaa vaa vaa, işte bunu attın be. Ömür dediklerine kafam yatmaz ama enflasyonu evlenerek indiremezsin oğlum. Öyle olsa bu geçim darlığında layıklık mağlulık demez. Derhal dört tane evlenirdim aradır mı be? Allah'tan kork. Kamin dayı. Millet biri bulamazken bu ne Hem demezler mi sonra böyle? Aşk bütün dertlere devadır diye. Ne demiş şair? Aşk imiş her ne var alemde. ilim bir küllü kalimiş anca. Şemsiyeler şemsiyeler adı sağlam şemsiyeler. Of be ne soğuk be. Baylara, bayanlara iti şemsiyeler. Oh, oh, yaktın beni hava tahmin raporu yaktın be. Kar yağacak diye eldiven kaşkol aldım. <gülüyor> Yağmur yağdı be. Üzülme acemi yağmurdan elleri ıslanmasın diye eldiven alacak bir iki enayi çıkar nasıl olsa. <gülüyor> Dalga geçme timsah zaten sinirim tepemde. Ee, romatizmalı olmanın bazı faydaları var üstad biz... Eklemlerimizdeki sızının yol göstericiliğinde yaşıyoruz. Yaz bıraktığında bütün şemsiyeler elimde kaldıydı. Yüz geldi de dün gece dizlerimin ve dirseklerimin sızısından uyuyamadım. Tabii bu yağmura yağmur da elde kalmış şemsiyelerin satışına işaret olduğundan sevincimden de duramıyordum. Sızlana sızlana seviniyordum. İnsanın acılar çektiği için sevinmesi ne acı. Tabii sen bilimsel takıldığın için yanlış mal seçtin. Hayata uyum gösteremedin. Malların hayat tarafından devre dışı bırakılmış... ...tedavülden kaldırılmış bulunuyor. Evet beyler! Şemsiyeler güneşe yağmura şemsiyeler! Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gele. İşler nasıl? Aleyküm selam. Kesat be hocam. Halkımız eksi 35 derece soğuğu olan... ...dağlardan geldikleri için... ...bu yağmur soğuğuna tınmıyorlar bile. Kaşkollar gitmiyor. <gülüyor> Onlar süse meraklıdırlar. ...sen şu üste çıkar. Biraz da bağır bakalım. Ne satıyorsun hocam? Çantanda neler var? Yağmurluk aldım. Bizim müdür muavininin bir tanıdığı var. Bugün dersten çıkınca baktım çiziliyor. Gidip anlattım durumu. Sağolsun. Konfeksiyoncu iyi adam çıktı da veresiye aldım. Eee sen öğretmensin. Sana herkes veresiye mal verir tabii. Aha ne demezsin. Acıdıklarından veriyorlar. Yoksa öğretmenle itibar ettiklerinden değil. Hele güne rezil olur. Hani şu lisedeyken senin öğrencin olan... E, ...zabıta var ya... He, ne olmuş o ne? Yoksa buralarda? Hem de bugün nöbetçi... ...buralarda dolaşıp duruyor. Yahu adamı felsefeden bıraktım diye hala bana kin gidiyor. Adam bizden yukarı... ...not alamazdı. Ben ne yapayım? Dikkat edin. Zabıta geliyor. Toplayın tezgahları. Allah. işte İtehan... ...tomağı hazırla diye buna denedim. Durun bakalım. Çalışım. Durun. Bakın o tezgahları. Vay sıfırcı durmuş Bey. ...demek bugün de yağmurluk satıyorsunuz. Yapma evladım Niyazi. Şimdi seni benim elimden... ...kim kurtaracak ha? Senin yüzünden bir yıl o lanet... ...felsefe dersinde süründüm. O dönemde yaptığım işportacılık sırasında... ...zabıta beni kaç kere yakaladı. Kaç kere tezgahımı tekmeleyip ...mallarımı ortalığa saçtıysa... ...ben de sana aynısını yapacağım. Niyazi evladım yapma. Ver şu malları. Seni kastel bırakmadım mı? Yok ya. Hakkımla mı kaldım yani? Ben onu bunu bilmem, satış yasak. Sana satış izni yok. Selamünaleyküm ağalar ne oldu? Zavutadan ürkmüş gibi bir haliniz var. Sorma be abi. Biraz önce Durmuş Hoca'yı Oscar Niyazi yakaladı. malını da aldı. Adam ağladı mı ağlamadı mı yağmurdu belli olmadı. Konuşmadan gitti. Allah bilir yine çene yapıyordunuz Yok be Süleyman daha yeni gelmişti zaten. Devaz duası, karınca duası, kıspet duası. Neyse geçmiş ola geçmiş ola. Hazır yağmur dinmişken biraz satış yapalım ha. Hadi bakalım. Hadi kaşkol var eldiven var. Kışlık eldivenler. Kışlık aşık çağlam kumaşlı şemciyeler. Bayanlara bayanlara eldivenler. Ya züldürme beni acemi. Ne demek kışlık kaşkollar eldivenler. Yazda nasıl oluyor bunlar etine? Heh, keşke Oscar Niyazi seni yakalasaydı. Bir ceza makbuzu daha olur. Koleksiyonumda bu zabıta karakolundan alınmış ceza makbuzları bir hayli kalabalık. ...başka bir semt olsaydı olurdu. Ha öyle ya... ...ne kadar değişik zabıta karakolundan ceza yersen... ...ceza makbuzu koleksiyonu o kadar zengin olur. Dergide mi açacaksın yoksa ha? Tabii ya Derginin yazıhanesinde bu tür sanatsal faaliyetler içinde... ...bir oda bulunacak. Vay proje Seyfi. <gülüyor> ya ne işin var senin bu emminünü gibi havamı bir yerde ha? Neden orada evde değilsin? Ya şu taş hikayesi nedir Seyfettin ha? Gel hele şöyle gel gel. Boş ver abi ya. Top kapıdan topladığımız rastgele taşları... ...Utaş duvarının parçaları diye... uyu entelleri okutuyoruz işte. Eee <gülüyor> alan oluyor mu peki? E tabi paçası bozuk biri... ...Sapsa yemezler. Ama hani biz de okumuşuz ya... ...Konuşmalarımızdan... ...Arada kullandığımız entel argosu... ...Takıntı laflardan... ...sol cebimizdeki Oğuz Atay'dan her şey ayan beyan okunuyor. Onlar da bunu bir çeşit referans biliyorlar. Duyduğuma göre Ankara'ya da ihraç ediyormuşsunuz he? He, duydunuz mu? İşportacılık Ankara'ya da sıçramış. Sakarya Çay Evi'ne takılan bütün yazar çizerler... ...cepleri para dolu geziyorlar. Biliyorum ya. Hatta bazıları kitaplarını bastırmak için... ...İstanbul'a geliş gidişlerinde Kaleden ve Beyazıt Meydanından satılacak ucuz öteberi götürüyorlar. Öyle öyle. Hatta kitaplarını bastırdıktan başka iş biriktirdikleri paralarla dergi çıkaran küçük gruplar da var. O da bir şey mi be? Ben tanınmış bir edebiyat dergisini finanse eden bir kokoreççi tanıyorum. Ya adam hem roman yazıp hem niye iş portacılık yapıyor anlamıyorum. E düpedüz kahramanlık bu. Yok zal olur üstten. Nesini anlamıyorsun? Aslında yayıncıyım. Yani şimdi telif ne mi? Ne telifi kardeşim? Yayıncı bu zamanda roman yayınlamakla zaten yeterince kahramanlık yapmış oluyor. Bir de telif mi Ama ben şu yeni dergiyi çıkardığım zaman bütün piyasayı utandıracağım. Okuyucu mektuplarına bile telif vereceğim. Dergi içinde bir oda ayıracağım. ...bettim seni şu ip hesapa gelmez projelerinden derselikli. Artık bir günde sayıcı bir iş yaptı. da... ...şu kompleksimizi yenelim be. Aaa rica ederim bu ciddi bir proje. Uzun ömürlü bir dergi olacak. En az üç sayı çıkacak. Ya abi millet bana proje seyfi diye lakap takıyor ama... Ha. ...haksızlık bu. Düşündüklerimi, yapmak istediklerimi hayata geçireyim mi... mi alay ediyorsunuz? Bunda anormal ne var abi? Kendimizi hayata geçiremiyoruz ki. Bizzat kendimiz devre dışı teorik kitabı ve de proje. Hatta çoğumuz taslak halindeyiz. Özellikle ben kendimi müfetti gibi hissediyorum abi. Evlenip okulu bitirince kendimi temize çekeceğim. Vallahi Cemil, senin aslında yeniden yazılman lazım. <gülüyor> Hatta adamın biri böyle imkansızlıklar ve anlayışsızlıklar yüzünden gerçekleştiremediği projeleri anlatan bir kitap hazırlıyorum. ...adı da yazamadığım kitaplar... ...çekemediğim filmlermiş. İyi ya, sen de çıkaramadığım dergiler... ...oynayamadığım piyesteler diye... ...bir kitap yaz olsun bitsin. Neden olmasın? Sen de bitiremediğim okullar... ...barınamadığım yurtlar kitabını. Sucu Mehmet, alamadığım kızlar... ...kurtaramadığım devletler kitabını. Bir başka şairdi ...yürüyemediğim yol, koklayamadığım... ...gül kitabını yazar. Herkes, hepimiz, biz... ...bütün tastak halindeki Müslümanlar... ...kendini gerçekleştirememiş proje kimseler... ...birer kitap yazabilir. Hem nasıl haklızlığa uğradığımız anlaşılır... ...hem de herkesin biraz proje seyfi olduğunu... görürüz. Yok yok aslanım kimse senin gibi olamaz. Sen bir tanesin. Türkiye'de İran'daki kum şehrinin bir benzerini kurup... molla yetiştirme projesi bile sana ait olduktan sonra... ...siz dalga geçin bakalım... Yakında öyle bir senaryo yazacağım ki hepiniz bu söylediklerinizde pişman olacaksınız. Bir öl de benim için yazsana. Yazacağım. Hem de hepinizi yazacağım. Şaka bir yana bu konu aileli geniş ama efektleri önemli. Yani seslendirmesine emek verilirse şenlikli bir kaset olabilir. Ne kaseti? Basbaya kaset yani işitsel mizahi oyun senaryosu siz buna karamız ya da acıklı güldür de diyebilirsiniz. Aman proje olarak kalmasın da. E adı ne olacak? Şimdi sıkı durun işte. Adı e acılar. Ne? e acılar mı? Ee, nasıl olacak anlat Anlat anlat. Şimdi bir takım okumuşlar. Hem de öyle az bütçeyle yazar çizer takımından üniversiteli gençler. e yapıyor olacaklar. Tabii asıl sebep geçim sıkıntısı. Ama sırf artistik olsun diye yapanlar da var. Mesela bunlardan biri halkımızı tanımak amacıyla onların arasına karışmak ister. Bunun için de top kapıda şiir kitaplarından oluşan bir sergi açar. Tabii millet onu uzaydan gelmiş gibi seyrederek kokoreçlerini yer. Ayrıca bu kasette turşucularla yoğurtçuların kavgası da olacak. Ama asıl gurcuna entel müzik satıcılarıyla çingene çiçekçileri arasında kopacak. Köylüler iş yerinde bile okumuşlara uzak duracak. Onlardan ateş istemeye utanacaklar. Bey namaza kaç var diye sorduklarında okumuş İslamcı bey namaz saatini bilmediğini gizlemek için kıpkırmızı kesilmiş bir suratla saatim bozuk diyecek. Nasıl ama cüm? Böylece halk aydın bölünmüşlüğüne dikkat çekeceğim. Fakat abi asıl vurgulamak istediğim bu bizim genç Müslüman okumuşlarımızın sefaleti ve kimsesizliği. Kendilerine Müslüman diyen patronlar neredeler? Diye haykıran bir kaset olacak bu. hadi. Gel <gülüyor> gel gel gel Evet beyler... ...işportacıları kasete çıktı... ...kapış kapış gidiyor... ...tükenmeden yetiş... ...kahkada bu kasette... ...hıçkırık da... ...bir yüzünü dinle gün ...öbür yüzünde otur ağla... ...gel gel gel gel... ...iyi kasetler... ...ucus kasetler... sporcular. ...haydi işportacılar kaseti çıktı... E-sportı